Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet Avrupa ne konuşmakta? Bir senden dinleyelim şimdi. Avrupa maalesef e, hiç açıcı hiç olmayan bir konuda, hiç açıcı olmayan bir şekilde e, konuşuyor. Yani e, Gazze'de yaşananlar insanın içini karartıyor. Ama bir yandan bunların Avrupa'dan, Batı dünyasından nasıl görüldüğünü görmek de o karanlığı katmerliyor. Ee, neden böyle söylediğimi bir köşe yazısından bir parçayı aktararak anlatmaya çalışayım. Hırvatistan'dan Jutarni List gazetesinden bu yorum. Şöyle demiş yorumcu. İsrail'deki Yahudileri öldürmekten ve kendi halkını eziyet etmekten vazgeçmeyen bu terörist grubu Haması çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölebilir diye yok etmemek mi gerek? Hamas'a yönelik saldırı Gazze'de doğuracağı tüm korkunç sonuçlara rağmen eğer ki Filistinlilerle İsraillilerin iyiliğini getirecekse Teröristlerden arınmış, sürdürülebilir bir birlikte yaşam modelini inşa edilmesine olanak sağlayacaksa haklı görülebilir. Ee, yani burada yazar diyor ki bu terörist grubu çocuklar ölecek, ölecek diye yok et, diyor ve cevap veriyor. E, çocuklar ölse bile e, bunu böyle yapmak e, gerekiyor diyor. E, bu yani hani bu kadar açık bir şekilde ifade edilmesi belki çok sık görülmüyor Avrupa medyasında ama gerçekten ana akımda ve çok yaygın bir şekilde e, Avrupa medyasında e, yani hem fikri olunan e, şeyin şu olduğunu söyleyebiliriz e, orada Hamas varken. Ee, işte barışçı bir yaşam inşa etmek mümkün değil İsrail'ler ve Filistinliler açısından. Haması da sivillere zarar vermeden oradan çıkartmak mümkün değil. Dolayısıyla bu yaşananlar kaçınılmaz şeklinde bir kabullenişten ve hemfikir olma halinden bahsedebiliriz. Ee, yani bizim gördüğümüz resimlerden, videolardan çok farklı bir e, resim görüyorlar. E, örneğin e, eski Britanya Başbakanı Boris Johnson, e, filozof Bernard Henry Levy ile birlikte Lofigaro'da e, bir yazı kaleme almış ve bu yazıda da yani hani Avrupa kendi meselesi Ukrayna olduğu için işte Ukrayna Rusya şeyinden ikiliğinden bakıyor meseleye. Ve Ukrayna ile İsrail'i mazlum haklar olarak özdeşleştiriyor. Boris Johnson ve bu Henry Levy'nin yazdığı yazıda da şöyle denmiş. Rusya İsrail'e yönelik kanlı saldırıyı kınamadı. Terörist Putin'in Hamaslı teröristlerden aşağı kalır yanı yok. Rus güçleri de ayrım gözetmeden sivilleri ve askerleri öldürüyor tıpkı Hamaslılar gibi. Öte yandan İsrail'de Ukrayna aynı değerleri temsil ediyor. Batının bir an evvel ikisinin de aynı olduğunu idrak etmesi şart. Bunun aksi yönde bir tutum tüm dünyada demokrasilere karşı saldırıya geçen kesimlere yönelik korkunç bir mesaj olur. Diyor. Yani bu İsrail'e yapılan saldırıyı demokrasiye karşı yapılmış bir saldırı işte Batı medeniyetine karşı yapılmış bir e, saldırı olarak görüyorlar ve tıpkı Ukrayna'ya olduğu gibi e, işte bunun sonuna kadar e, müdafaa edilmesi e, gerektiğini e, Ukrayna'nın ve İsrail'in e, aynı şekilde müdafaa edilmesi gerektiğini e, söylüyorlar. Hani son olarak da şunu söyleyeyim. Polonya'da bir gazetede Yahudi komitesinden birisinin bir yazısı var diyor ki şiddet sarmalı falan diyemeyiz bu tür açıklamalar sorumlu tek bir tarafın olmadığını gösteriyor oysa ki Hamas İz Hizbullah bunların milyonlarca insanı ölüm terör acı get getirdiği net olmalı. Hamas'a karşı verilen savaş kötülüğe karşı verilmiş savaştır bu da net olmalı diyor yani böyle aklar ve karalar olarak görülen bir savaş ee, ve kara tarafında da hani e, kara siyah olarak görülen tarafta da sivillerin ölümü e, maalesef e, çok büyük ölçüde göz ardı ediliyor diyebiliriz. Köşe yazılarında durum böyle. Bu tabii ki şey siyaset düzeyinde de Avrupa Birliği'nin genel politikasına da aynı şekilde yansıyor. Lüksemburg'ta dışişleri bakanları toplandı. Avrupa Birliği ülkelerinin ...onlar ateşkes çağrısı yapmak konusunda bile uzlaşamadılar. Ee, İspanya ve İrlanda biraz farklı bir tutum sergiliyor. Onlar örneğin bu ateşkes talebini destekliyor. Ama Almanya ve Avusturya ateşkes talep etmek konusunda bile mesafeli davranıyor. Evet. Ve yani hani şey diyorlar işte e, resmi açıklamalarda uluslararası hukuka uyulmalı işte siviller gözetilmeli falan diyorlar. E, ama Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinden bir yorumcu diyor ki hani tüm bu açıklamalar çok e, muğlak bir yerde askeri altyapı bulunuyorsa İsrail silif hedef, e, bulunuyorsa bile İsrail sivil hedefleri bu, vurabilir mi? İnsanın yardım terörle mücadeleden önce geldiği için ateşkes tercih edilmeli mi? Bunlara dair bir anlaşma yok Avrupa Birliği'nde diyor. Hakikaten de öyle. Bir yandan da bu konuyla ilgili şey var. Yani Avrupa'da e, diyelim ki göçmen olmayan kamuoyu e, ve siyaset e, genel olarak bu şekilde bir tutum alırken eğilim bu yöndeyken e, ülkede genel olarak Müslümanların düzenlediği e, o ülkenin Müslüman vatandaşlarının düzenlediği protestolar var. Ee, Avrupa e, hani kendisine eğilimi netken böyle bir kendi içinde böyle bir karşı çıkışla e, karşılaşıyor ve bu gösterilerde maalesef çoğunlukla antisemit e, olarak niteleniyor. E, mesela İtalya'dan Koreyera Delesera e, şöyle demiş: e, Almanya ülke sınırları içinde azımsanmayacak antisemit bir azınlık olduğunu dehşetle öğrenmek zorunda kaldı bu protestolar sayesinde demiş. E, Almanya'da 6 milyon Müslüman yaşıyor. Bunların 2 milyonu da 2015'ten sonra gelenlerden oluşuyor demiş. Bu e, işte o toplumlarda diğerleriyle bu Müslümanlar arasındaki açıyı da Artıran bir sonuca yol açıyor bu protestolar. Öte yandan hani şunu da şu da konuşuluyor. Hani bu protestolar da hep işte Müslümanların yaşadıkları acılara, işte Gazze'deki acılara dikkat çekiyor da işte İsrail'in İsrail'deki terör saldırısına karşı onlar aynı zamanda sesini yükseltmiyor diyenler de var. Danimarka'dan Berlingske şey şunu söylemiş. Avrupa'da antisemitizme hayır diyen, Gazze'nin teröristlerden kurtarılması talebini yükselten, hem solcuların hem Avrupalı Müslümanların katıldığı büyük gösteriler yok demiş. E, bu da bana haklı bir eleştiri olarak görünüyor. Evet, biraz önce senle yayına girmeden önce <gülüyor> okumaya çalıştığımız çevirerek George Monbiot'un Guardian'daki yazısı etik kurallar üzerine ve savaş kanunları üzerindeki yazısında tam da böyle bir senin sözünü ettiğin örneklerden de bahsedilerek şöyle deniyordu. Yani hiçbir suç dizisi bir başka suç tek bir suça bile başka bir suç dizisini e, haklı çıkaramaz bir suç dizisi başka bir suç dizisini haklı çıkaramaz. Eğer bu ilkeye biz boyun eğersek çıkarır diye dişe diş göze göz şeyine tabi olursak boyun eğersek hiçbir zaman bitmeyecek, sonu gelmeyecek sonsuza kadar devam edecek bir şiddet döngüsünü de, ne teslim olmuş oluruz diyor. Ve hiçbirimiz böyle bir dünyada da yaşamak istemeyiz diye bitiriyor yazısını da. Evet. E bu <gülüyor> ilginçmiş bu arada. E, meseleyi demokrasiye karşı diyorlar da. Evet. 2008 yılında özellikle Batı'nın bastırmasıyla seçimler yapılmıştı Filistin'de. Ve Hamas Gazze'yi kazanmıştı. Onun ardından Abluka e, başlatlar. Tanımadı yani ne İsrail ne Batı dünyası. Meselenin bu yönünü... De tamamen atlamış gibi duruyor bu yorumları yapanlar da. Evet e, bir de bu yorumlarda benim dikkatimi çeken bir şey de e, yani Hamas e, işte oraların Hamas'tan tırnak içinde temizlenerek aslında Filistinlilere de Gazze'ye de işte barış ve refah getirileceği yani işte bunun. Organik değilmiş e, gibi. Evet yani bunun İsrail'in hem İsrail'liler için ya demin okuduğum yorumlardan birisinde vardı. Hem İsrail'lilerin hem de Filistinlilerin iyiliği için bunun yapılması gerekiyor. Ee, i̇şte bu arada da sivil e, kayıplar olabilir e, deniyor. Yani onlar adına yani tabii ki Hamas'ın e, işte tutumunu e, Savunacak bir durumu bir durum yok elbette ki ama yani Filistinlilerin iyiliği için yapılıyor bu operasyon bunu söylemek gerçekten şey batı üstenciliğini kibirini gösteren önemli ifadeler bence de. Evet, evet tabii bu yani. devletlerin de geçmişinde kolonyalizm gibi durumlar <gülüyor> olduğu için bir yandan Daha önce iş, yani tabii İsrail'le işte, savaş suçları kendi için. Evet yani şeyden de gene tekrar kısa bir an için George Mombio'nun yazısına dönecek olursak yani bütün mevcut şu andaki mevcut bütün savaş suçları, insanlık suçları, savaşa karşı suçlar ve bilinen bütün insan hakları, kurallarını, kanunlarını zih hangi konvansiyona Cenevre sözleşmelerine atıf yaparak e, Hamas'ın da birkaç kaç tane maddeyi kırdığını söylüyor. Yani maddeyi çiğnemiş olduğunu başından itibaren anlatıyor. Ama cevaben İsrail'in de aynı kanunları, yasaları uluslararası kuralları e, katmerleyerek çiğnediğini de madde madde gösteriyor bütün davranışlarıyla beraber ve bu kısasa kısas göze göz ya da dişe diş bu kanunlarla sonsuza kadar mahkum kalırız insanlık adına o, konuşursak diyor evet e, yani İsrail'de bundan sonrası için işte kare harekatı Gazze'de Gazze yönelik kara ha harekatından e, bahsediliyor. E, bir yandan da şu soru var yani İsrail e, bu konuda birkaç kere açıklama yaptı ama halen kara, kara harekatı başlamadı. E, bunun ertelenmesinin nedeni ne olabilir acaba diye. Birincisi tüneller yani İsrail bu tüneller konusunda yeterli istihbarata sahip olamadığı için bu teknolojiye rağmen teknoloji çünkü tünellerin içinde ne olduğunu ya da tünellerin nerelerde olduğunu görmesine izin vermiyor. Tünellerin zorlayabileceği ayrıca tünellerdeki işte tünellerde tutulan rehinelerin öldürülmesinin e, işte Net Netanyahu hükümetini e, kendi halkı nezdinde de çok zor durumda bırakabileceği e, nedeniyle ertelediği ve ayrıca da işte İsrail Gazze'ye girerse e, belki kısa vadede e, kontrolü ele geçirebilir ama uzun vadede hani kamasın yerine ne gelecek e, orada Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceden Irak'ta sebebiyet vermiş olduğu gibi bir kaos ve karmaşa ortamına oluşacak. Bunu ne yapacağını hesap edemiyor ve uluslararası desteğini de kaybedebilir bu durumda tıpkı Amerika'nın. Irak'taki savaşından sonra olduğu gibi e, bu nedenle işte kara harekatını ertelediği e, şimdilik ertelediği söyleniyor. Ve ekonomisten de bir yazı var e, saldırıdan bu yana Netanyahu hükümetine yönelik tüm protestolar durdurulmuştu ancak bu çok da uzun sürmeyebilir diyebilir. Deniyor bu yorumda e çünkü hani bu rehineler meselesi e çok şey e çok ciddi bir konuya dönüşmüş durumda hem İsrail'de hem tüm batı medyasında batı medyası sürekli bu rehineler onların aileleri işte onların mezuniyetleri onların hayalleriyle ilgili yorumlar yapıyor. Bunlar yani çok hassas bir konu öldürülmesine sebebiyet verebilecek bir operasyon işte Rüzgar'ın Netanyahu aleyhine dönmesine de yol açabilir şeklinde de yorumlar var. Maalesef önümüzdeki haftalarda da işte ne olacak? Kara harekatında oldu mu, olmadı mı? Ne oldu? Bunları konuşuyor olacağız galiba İsrail e ilişkin olarak. Orada ufak çaplı eylemler var yapıldı zaten hem Netanyahu'nun e, Netanyahu'ya karşı hem Cumhurbaşkanı İsrail Cumhurbaşkanının evinin önünde e, ailelerinden esir alınan e, özellikle e, insanlar olan ya da çevrelerinden arkadaşlarından bir gruplar protesto ettiler. Ee, evet ama bu protestolar genellikle böyle daha e, solcu, daha insan haklarını e, gözeten e, protestolar galiba. Sanıyorum burada bahsi geçen şey hani daha İsrail milliyetçilerinin de işte bu operasyonu yapamadığını elini eline gözüne bulaştırdığın şeklinde e, protestolar e, olmasından bahsediliyor burada. Anladım. Evet. Böyle. İsrail. İsrail'in... Kara baskını da hedefli baskın gibi çeşitli terminoloji kullanılıyor. Bu sabahın son dakika haberlerinden bir saat 9 itibariyle BBC'den bakabildiğimiz, görebildiğimiz haberde İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde hedefli baskın düzenlemiş ve tanklarla hedefli baskın deniyor. Videoda paylaşmış, savaşın sonraki aşamalarına Hazırlı kapsamında gerçekleştirildi diyor. Çok sayıda terörist hücreyi, altyapıyı ve tank savar füze fırlatma mevzilerini vurduk diyor. Bölgeden de çıkmışlar ve birliklerine geri dönmüşler. Ölü var mı, yaralı var mı? Hiçbir bilgi verilmiyor yalnız. Yani böyle bir gelişmeler içinde. Anladım. Evet buradan e, İsviçre ve Almanya'dan yine pek iç açıcı olmayan haberlere geçmek istiyorum. Evet. İsviçre'de seçimler yapıldı. E, göçmen meselesini kampanyasının merkezine oturan oturtan İsviçre Halk Partisi oylarını yükselterek 2.3 puan yükselterek e, sandıktan birinci parti olarak çıktı. Yüzde 28 oy aldı. Göçmen karşıtlığı meselesini kampanyasının merkezine oturttu. Bunu söylerken neyi kastediyorum? İşte kanlı bıçakların, kapşon kapşonlu esmer göçmenlerin, işte hırsızlık yapmış göçmenlerin olduğu posterler ve korkmuş İsviçreli kadınların olduğu posterler kullanıldı. Ve yeni normalimiz bu mu dendi. Ee, örneğin işte e, esmer bir yumruk gösteriliyor ve işte bu genç e, hırsızlık yaparken iki kişiyi de yaraladı. Yeni e, şeyimiz bu mu? Ee, yeni normalimiz bu mu? deniyor. Slogan buydu kampanyanın sloganı ve işte bu parti birinci olarak çıktı. Bunun da işte halkın göçmenleri istemediği yönünde bir mesaj net bir mesaj olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Bu İsviçre Halk Partisi göçmen karşıtlığının yanı sıra aynı zamanda Avrupa Birliği karşıtı pozisyonunu da net olarak ifade etti kampanya sırasında. Ukrayna savaşında da e, nötr bir pozisyon takınması gerektiğini, İsviçre'nin tarafsız bir ülke olduğunu, Ukrayna savaşı Ukrayna ilişkini olarak bu tutumunun değişmekte olduğunu ama o tarafsızlığını geri dönmesi gerektiğini de söyledi bu parti. Ve ee, Zaytung, Zeitung Almanya'dan İsviçre'nin seçim sonuçları için şu, şu yorumu yapmış daha fazla izolasyon üstelik yalnızca göçmenlere karşı değil aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de karşı demiş. Ee, İsviçre seçiminin sonuçlarından bir tanesi de Yeşiller Partisi'nin yaşadığı oy kaybıydı. Önceki seçimlerde ciddi bir yükseliş e, yakalamışlardı. Ama şimdi 3.4 puan düştü oyları ve %9.8 aldılar. Ee, bunu da e, İsviçre'den Latribin de Genev gazetesindeki yorumcu Yeşillerin fazla ileri gittiği bunun sebep olduğunu açıklamış. Şöyle diyor yorumcu. Yeşiller kendilerini hiç sakınmadılar. Başarılarını iklim mücadelesinde onlara omuz vermek isteyen ılımlı seçmenlere borçlu olduklarını unuttular. Gerçekçi çözümler arayan bir seçmen kitlesi bu. Yeşillerin başarısızlığı aktivizm ile pragmatizm arasındaki tercihte bulunamamış olmalarından kaynaklanıyor demiş. Yani bu seçim sonuçları göçmen konusunda daha sert tedbirler, iklim konusunda da, iklim tedbirleri konusunda da işte biraz ayağın gazdan çekilmesi şeklinde netice verilecek diye yorumlanıyor Avrupa'da. Evet, büyük bir dezenformasyon. O evet. kampanyası da medyada devam ediyor. Bence de en önemli, hepimizi bekleyen bütün dünyayı ve hatta yalnız sadece insanlığı değil bütün canlılar alemini bekleyen en büyük tehlikelerden biri de bu dezenformasyon. Yani şimdi vaktimiz yok uzun boylu anlatmaya ama son dakikalarda gelen bir haberde daha şeyin başında çok son derece sembolik bir haber var. BBC İngilizcede Maryana Mariana Spring imzalı 4, e, harekatın başlarında İsrail-Gazze savaşının iki küçük çocuk, ikisi de 4 yaşında, iki oğlan çocuğu öldürülmüş. Birisi İsrail'li, birisi Filistin'li ve birbirlerine çok yakın, 23 kilometre mesafede yaşıyorlar. Ee, sadece İsrail-Gazze bu duvarın birer yanında ve ikisi de öldürülmüş ve sosyal medya İkisinin de öldürüldüğünü içe saymış, yok saymış. Ve hatta sosyal medya kullanıcıları da onların ölümlerini inkar etme yoluna sapmışlar. Çocuk filan ölmedi diyorlar. Evet. Çok ayrıntılı bir haber var. Sonra belki tekrar konuşma, Avrupa ne konuşuyor da bir başka bölüm açarız. Belki. <Gülüyor> e Birkaç dakikada şunu da söyleyeyim, Almanya'da da yeni bir parti kuruldu. Bu Sol Dillinke partisinden e, böyle önde gelen siyasetçilerinden Zahra Wagenknecht'in ku, ku, kuracağı bir parti bu. Yani kurulacağı netleşti. Nasıl bir parti olacak? E, yine İtalya'dan Corriere della Serra'nın e, yorumcusundan aktarayım. Şöyle demiş. Wagenknecht, AfD'nin sağda temsil ettiği şeye... Yani büyük popülist ve milliyetçi bir partiye solda vücut buldurma iddiası taşıyor. Bu parti Avrupa'dan ayrılmak istiyor, göçmenlere sınırları kapatıyor, Putin yanlısı, kömür yanlısı iklim değişikliğini umursamıyor, gelirin daha adil bir şekilde yeniden dağıtılmasını talep ediyor programının AFD'nin aynadaki sureti olduğunu görmek hiç de zor değil demiş. Yani bu partinin aşırı sadece AFD'nin oylarını bölebileceği, yani AFD'ye oy veren bir kısım seçmenin şimdi buraya verebileceği bu partiye oy verebileceğini ama bunun aslında sonuçta mecliste ya da işte siyasette AFD'nin daha iki tane olmuş olabilir. Olmasının sonuç vereceği söyleniyor. Yani AFD'nin soldaki versiyonu kurulmuş gibi. Yani bu gelir dağılımının daha eşitlikçi olmasını söylüyor ama göçmen karşıtlığı, işte iklim değişikliğini umursamamak, Ukrayna'ya mesafeli olmak bu partinin temel tezleri arasında yer alıyor. Ve sol diyorlar, öyle mi harika? Evet. Enger <gülüyor> evet. teorisine bu kadar uygun hiçbir şey olamaz. Hemen Mihklay'ı okumaya devam edelim. <gülüyor> evet. Dilinke'nin zaten bu AfD'e karşı kitlesel bir göçmen yanlısı kampanya yapamamasındaki ana etken de bu. Parti içerisinde göçmen karşıtı daha sağ fikirleri savunanlar. O yüzden ciddi bir süredir kriz içerisindeydi D Dilinke. Ama hmm. ilginç. Siriza'nın da başına bir merkez sağcı diyebiliriz herhalde. Yeni bir politika birinin seçilmiş olması. Dilinken'in bu yaşadığı kriz. Orada da bir bölünme olacak ama orada solcular herhalde ha, ayrılacaklar sağcılar değildi. Evet onlara bir tavsiyede de bulunabilir miyim? Buyurun tabii. Yön bulma da öğretmenlerimizden bir tanesi. Çok kızardı yanlış yönü gösterdiğimiz zaman. Ve tavsiye olarak sağınıza sarmısak solunuzu soğan <gülüyor> derdi. Öyle öğrendik Sağda solu ayırt etmiyor ama şimdi sarmısak ve soğan kalmamış anladığım kadarıyla. Evet şimdi varsa yoksa göçmenler var. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle e, Euro Topics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakal. Çok teşekkür ederiz Tuba. Ben üzere. teşekkür ederim. Güle güle.